Bölüm 158 Cenazeyi Hızlıca Taşımak Hadis 941 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cenazeyi hızlıca götürün. Eğer o iyi bir kimse ise, bu, onun için bir hayırdır. Onu bir an evvel, kabirdeki hayır ve sevabına kavuşturmuş olursunuz. Eğer, iyi bir kişi değilse, bu da bir şerdir. Onu çabucak omuzlarınızdan atmış olursunuz. Müslim'in diğer bir rivayetinde, Hayra onu kavuşturmuş olursunuz, denilmiştir. Hadis 942. Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölü tabuta konulup da erkekler onu omuzlarına aldıkları zaman eğer o iyi bir kişi ise beni bir an önce yerime ulaştırınız der. Eğer iyi biri değilse, eyvah, beni bu tabutla nereye götürüyorsunuz diye feryat eder. Ölünün bu seslenişini, insanlardan başka her yaratık duyar. Eğer insan bu sözleri işitecek olsaydı, dehşetten düşüp bayılırdı.